Malumne Halil İbrahim Aleyhisselam, Allah'a halil Allah'a dostu idi, Allah, Allah nâr-ı menbûdû ona. Ateş gördüğün, nur olur. Sen Allah'a halil olacaksın. Allah Muhammed'in ilgili vakitte her şeyini fedaya hazır olacaksın. Gözünü budaktan sakınmayacaksın. Ateşe girersen ateş nur olur. Su seni boğmaz, bıçak seni kesmez. Hepsini Kur'an bunun hale vermekte. Ne su bulmaya ka kadirdir, ne ateş yapmaya kadirdir. Onlar sebeptir. Müseddi bir hakiki Hz. Allah'tır Celle Celaluhu Hazretleri. Oh. Kaç defa söyledik. Nemrud attı İbrahim'i nara. Yaktı mı? Yakmaz. İbrahim peygamber oğlu İsmail'i kesmek için bu şakırtlığına vurdu. Kesdi mi? Kesmez. Hazreti Musa vurdu. Asayı, deni İsrail'i Bahra'a hamene soktu Kızıldeniz'e yani. Kızıldeniz firavunları boğdu, firavunileri. Deni İsrail'i boğmadı. Dildiğin gibi diyorlar.